Sure-i Bakara Sual: İcaz ile icaz sıfatlarını havi Kur'an-ı Azim'uş-şan'da Bismillahirrahmanirrahim ve febi ayi ala'i rabbikuma ila ahir ve vaylün yevmeidin ila ahir gibi pek çok ayetler tekerür etmektedir. Halbuki bu tekrarlar belagata münafidir, usanç veriyor. Cevap: Ey arkadaş, her parlayan şey yakıcı ateş değildir. Evet, tekrar ve tekerrür bazen usanç veriyor, fakat umumi değildir. Her yere, her kelama ve her kitaba şamil değildir. Usanç verici addedilen pek çok zahiri tekrarlar, belagatça istihsan ve takdir edilmektedir. Evet, insanın yediği yemekler, biri gıda, diğeri tepekkü, meyve olmak üzere iki kısımdır. Birinci kısım tekerür ettikçe memnuniyet verir, kuvvet verir, kat kat teşekkürlere sebep olur. İkinci kısmın tekerrüründe usanç, teceddüdünde lezzet vardır. Kezalik, kelamlar da iki kısımdır. Bir kısmı ruhlara kud, fikirlere kuvvet verici hakikatlerdir ki, tekerrür ettikçe güneşin ziyası gibi ruhlara, fikirlere hayat verir. Meyve kabilinden iştihayı açan kısımda tekerrür makbul değildir, istihsan edilmez. Buna binaen, Kur'an heyeti mecmuasıyla kalplere kud ve kuvvet olup, Tekrarı usanç değil, halavet ve lezzet verdiği gibi Kur'an'ın ayetlerinde de öyle bir kısım vardır ki o kuvvetin ruhu hükmünde olup tekerür ettikçe daha ziyade parlar, hak ve hakikat nurlarını saçar. Huvel miskü ma kerrertehu yetadva. Ez cümle Bismillahirrahmanirrahim gibi ayetlerde bulunan ukde-i hayatiye ve nurani esaslar tekerür ettikçe ihtihalları açar misk gibi, karıştırıldıkça kokar. Demek tekerrür zannedilen, hakikatte tekerrür değildir. Ancak ve utu bihi muteşâbihen kabilinden, o ayrı ayrı hikmetleri, nükteleri, gayeleri ifade eden tekrarlı kelamlar, yalnız ibarece, lafızca birbirine benzedikleri için tekrar zannedilir. Hatta kıssa Musa, çok meziyetleri ve hikmetleri müştemildir. Her makamda o makama münasip bir vecihle zikredilmesi aynı belagattır. Evet, Kur'an hazimusyan o kıssayı meşhureyi, gümüş iken yedi beyzasına alarak altın şekline ifragiyle öyle bir nakşi belagata mazhar etmiştir ki bütün ehli belagat onun belagatına hayran olmuşlar, secdeye varmışlardır. Ve keza teyemmün, teberük ve istiâne gibi çok vecihleri havi ve tevhid, tenzih, sena, Celal ve Cemal ve İhsan gibi çok makamları tazammun ve tevhid ve nübüvvet, haşir ve adalet gibi makasıd-ı erbaya işaret eden besmele zikredilen yerlerin her birisinde bu vecihlerden bu makamlardan biri itibarıyla zikredilmiş ve edilmektedir. Mahaza hangi surede tekerür varsa o surenin ruhu ile münasip olan bir vecih bizzat kastedilmekle öteki vecihlerin istitradi ve tebaî zikirleri Belagat'a münafi değildir. Elifla Mim, surelerin başlarında bulunan hurufu mukattaya ait izahatı dört mepasla zikredeceğiz. Birinci mepas, Elifla Mim ile surelerin evvellerinde bulunan hurufu mukattadan tenefüs eden icaz hakkındadır. İcaz, inci gibi incecik belagatın parıltılarının imtizaç ve içtimaandan tecelli eden bir nurdur. Bu mebhasta, bu nuru birkaç letaif zımnında izah etmekle parlatacağız. Fakat, her bir latife, ince ve ziyası az ise de, letaifin heyet-i mecmuasından hasıl olan tam bir ziya ile fecri sadık çıkacaktır. 1. Hece harflerinin adedi, elif-i sakine hariç kalmak şartıyla, 28 harftir. Kur'an-ı Azimuşşan, surelerin başında bu harflerin yarısını zikretmiş, yarısını da terk etmiştir. 2- Kur'an'ın almış olduğu nısıf, terk ettiği nısıftan daha ziyade kesirül ül istimaldir. 3- Kur'an, surelerin başında zikrettiği kısım içinde lisan üzerine daha suhuletli olan elif çok tekrar etmiştir. 4- Kur'an, aldığı harfleri, hece harflerinin adedince surelere tevzi etmiştir. 5- Hece harflerinin mehmuse, mezhure, şedide, rahve, müstaliye, münhafıza, muntabika, münfetiha gibi çiftli cinslerinin her birisinden yine nısf almıştır. 6. Çifti yani eşi olmayan evtar kısmında sakilden azı, hafiften çoğu almıştır. Kalkale, zelaka gibi. 7. Kur'an-ı azimuş surelerin başındaki hurûfu mukattaanın zikredilen minval üzerine tansifleri hakkında ihtiyar ettiği tarik 504 ihtimalden intihab edilmiştir ve intihab edilen şu tarikten başka hiçbir ihtimal ile mezkür tansif mümkün değildir. Çünkü taksimler pek çok birbirine girmiş ve çok mütefavittir. Bu gibi alarından hisse alamayan zevkine levmi itabetsin. İkinci mepas, bu mepasta da birkaç letaif vardır. 1- eliflam mim ile emsalinde göze çarpan garabet. Bu harflerin pek garip ve acip bir şeyin mukaddemesi ve keşif kolları olduklarına işarettir. 2. Bu surelerin başlarındaki taktiği huruf ile isimleri hecelemek, müsemmanın hazine ve neden neş'et ettiğine işarettir. 3. Bu harflerin taktiği, müsemmanın vahidi itibari olup terkibi bir olmadığına işarettir. 4. Bu harflerin takti ile tadadı sanatın madde ve hazini muhataba göstermekle muarazaya talip olanlara karşı meydan okuyarak işte icaz sanatını şu gördüğünüz harflerin nazm ve nakışlarından yaptım. Buyurunuz meydana diye onların tahkirane tepkitlerine, tektirlerine işarettir. 5. manadan soyulmuş şu hece harflerinin zikri muarızları hüccetsiz bırakmaya işarettir. Evet, Kur'an-ı Mu'cizül Beyan, şu manasız harflerin lisan-ı haliyle ilan ediyor ki, ben sizden beli manaları, hükümleri, hakikatleri ifade eden yüksek hutbeleri ve nutukları istemiyorum. Yalnız şu taadad ettiğim harflerden bir nazire yapınız, velev iftira ve hikayelerden ibaret bile olursa olsun. 6- Harfleri taadad ile hecelemek, yeni kıraata ve kitabete başlayan mübdedilere mahsustur. Bundan anlaşılıyor ki Kur'an ümmi bir kavme ve mübtedî bir muhite muallimlik yapıyor. 7 Elif, lam, dal gibi harfleri mesela elif, lam, dal gibi isimleriyle tabir ve zikretmek ehli kıraat ve erbab-ı kitabetin ittihaz ettikleri bir usuldür. Bundan anlaşılıyor ki hem söyleyen hem dinleyen ümmi olduklarına nazaran bu tabirler söyleyenden doğmuyor ve onun malı değildir ancak başka bir yerden ona geliyor Ey arkadaş bu letaifin ince iplerinden dokunan yüksek nakş belagatı göremeyen adam belagat ehlinden değildir erbabu belagata müracaat etsin Üçüncü mefas Elif Lam icazın esaslarından icazın en yüksek ve en ince derecesine bir misaldir Bunda da birkaç letaif vardır 1 Elif Lam harfiyle üç hükme işarettir Şöyle ki Elif, ha da kelamullah ezeli hükmüne ve kaziyesine, lam nezele cibrilu, hükmüne ve kaziyesine, mim ala Muhammedin Aleyhissalatu vesselam hükmüne ve kaziyesine remzen ve imaen işarettir. Evet, nasıl ki Kur'an'ın hükümleri uzun bir surede, uzun bir sure kısa bir surede, kısa bir sure bir ayette, bir ayet bir cümlede, bir cümle bir kelimede o kelime de sin, lam, mim gibi harf u Mukattağa irtisam eder görünür. Kezalik elif, lam, mimin her bir harfinde mezkür hükümlerden biri temesül etmiş görünüyor. 2- surelerin başlarındaki harf u Mukattağa ilahi bir şifredir. Beşer fikri ona yetişemiyor. Anahtarı ancak Hazreti Muhammed aleyhissalatu ve selam'dadır. Üç, şifrevari şu harf u zikri. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın fevkalade bir zekaya malik olduğuna işarettir ki Muhammed Aleyhissalatu Vesselam remizleri, imaları ve en gizli şeyleri sarih gibi telakki eder, anlar. 4. Şu harflerin taktiği, harf ve lafızların havi oldukları kıymet yalnız ifade ettikleri manalara göre olmayıp ilmi esrarul huruf'ta beyan edildiği gibi Adet ve sayılar misüllü, harflerin arasında fıtri münasebetlerin bulunduğuna işarettir. Haşiye. Kırk sene sonra Risale-i Nur bu Lemay icazı körlere dahi göstermiştir. Beş, elif Elifle Mim takdii ile bütün harflerin esas mahreçleri olan halk, vasat, şefe mahreçlerine işarettir ve zihinlerin nazara dikkatini şu mahreçlere çeviriyor ki, zihinler gerek bu üç mahreçte, gerek bunlara bağlı küçük küçük mahreçlerde lafızların ve harflerin nasıl vücuda geldiklerini hayret ve ibretle mütala etsinler. Ey zihnini belagatın boyasıyla boyayan arkadaş! Bu letaif'i sıkacak olursan, de kelamullah içinden çıkacaktır. Dördüncü mefas, elif mim mîm emsaliyle beraber, Terkip şeklinden takti suretinde zikirleri, bu şeklin müstakil olup hiçbir imama tabi olmadığına ve hiç kimseyi taklit etmiş olmadığına ve üslupları acip çeşitleri garip yeni sahayı vücuda gelen bir bediye olduğuna işarettir. Bu mephasta da birkaç letaif vardır. 1- hatip ve belîlerin adetindendir ki mesleklerinde daima bir misale tabi oluyorlar ve bir örnek üzerine nakış dokuyorlar ve işlenmiş bir yolda yürüyorlar. Halbuki bu harflerden anlaşıldığına nazaran Kur'an hiçbir misale tabi olmamıştır ve hiçbir nakşi belagat örneği üzerine nakış yapmamıştır ve işlenmemiş bir yolda yürümüştür. 2- Kur'an baştan aşağıya kadar nazil olduğu heyet üzerine bâkîdir. Bu kadar Kur'anı taklid etmeye müştak olan dostlar ve mütehacim düşmanlara rağmen şimdiye kadar Kur'anın ne taklidi yapılmış ve ne de bir misali gösterilmiştir. Evet Kur'an milyonlarca arabi kitaplarla mukayese edilirse benzeri bulunamaz. O halde Kur'an ya hepsinin altındadır, bu ise muhaldir. Öyleyse hepsinin fevkindedir, öyleyse Allah'ın kelamıdır. 3. Beşerin sanatı olan bir şey bidayette çirkin ve gayre muntazam olur, sonra yavaş yavaş intizama sokulur. Kur'an ise ilk zuhurunda gösterdiği halaveti, güzelliği, gençliği şimdi de öylece muhafaza etmektedir. Ey belagat letafetinin kokusunu koklayan arkadaş, zihnini şu mebahisi i erbaya gönder ki bal arısı eşhedü enne haza kelamullah balını çıkarsın. Zelikel kitabu la raybe fihi huden lilmuttaqin. Arkadaş, kelamların hüsnünü artıran ve güzelliğini fazlaca parlatan belagatın esaslarından biri de şudur ki, bir havuzu doldurmak için etrafından süzülen sular gibi Beli kelamlarda da zikredilen kelimelerin, kayıtların heyetlerin tamamen o kelamın takip ettiği esas maksada nazur olmakla onun takviyesine hizmet etmeleri belagat mezhebinde lazımdır.